Pavlus'tan Selaniklilere Birinci Mektup Beşinci Bölüm Kardeşler, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. İnsanlar, her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak, ve asla kaçamayacaklar Ama kardeşler Siz karanlıkta değilsiniz ki O gün sizi hırsız gibi yakalasın Hepiniz ışık çocukları Gündüz çocuklarısınız Geceye Ya da karanlığa ait değiliz Öyleyse Başkaları gibi uyumayalım Ayık ve uyanık olalım Çünkü uyuyanlar gece uyur Sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar Gündüze ait olan bizlerse İman ve sevgi zırhını kuşanıp, başımıza mifer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Mesih bizler için öldü. Öyle ki ister uyanık ister uykuda olalım, onunla birlikte yaşayalım. Bunun için şimdi yaptığınız gibi birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin. Kardeşler, Aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Size yalvarırız, kardeşler. Boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse, Kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Ruhu söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, sizi tümüyle kutsal kalsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu yapacaktır. Kardeşler, bizim için dua edin. Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. Rab adına size buyuruyorum. Bu mektup bütün kardeşleri okunsun. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun.